566. konu, Ben Said Sakife'sinde Ebu Bekir'e yapılan biat, Hazreti Ebu Bekir, Sakife'de biat edildikten sonra, o, ertesi gün minber üzerinde oturdu, Ömer ayağa kalkarak Ebu Bekir'den önce konuştu, Allah'a, layık olduğu şekilde hamd ettikten sonra, ey insanlar, ben size dün bir söz söyledim, o söz doğru değilmiş, onu ne Allah'ın kitabında gördüm, ne de peygamber bana öyle bir şey söyledi, fakat ben zannediyordum ki, Hazreti Peygamber bizi sahipsiz bırakmayacaktır. Hepimizden sonra vefat edecektir. Hazreti Peygamber vefat ettiyse de Allah Teala'nın kitabı sizin aranızdadır. O kitap ki, Muhammed'i hidayet etti. Kitaba sarılırsanız Allah sizi hidayet eder, peygamberini hidayet ettiği gibi, Allah sizin işinizi en hayırlınız üzerinde birleştirmiştir. Resulullah'ın arkadaşı, mağarada oldukları zaman iki kişinin birisi, kalkınız ve ona biat ediniz, dedi. Böylece halk Ebu Bekir'e sakife biatından sonra genel bir biat yaptı. Sonra Ebu Bekir, Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve sena ettikten sonra, ey insanlar, ben size emir seçildim. Fakat sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyilik yaparsam bana yardım ediniz. Kötülük yaparsam beni düzeltiniz. Doğruluk emanettir, yalansa hiyanettir. Sizin en zayıfınız, hakkını alıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. Sizin en kuvvetliniz ise, benim yanımda zayıftır. Ta ki başkasının hakkını ondan alıncaya kadar, herhangi bir kavim Allah yolundaki cihadı terk ederse Allah Teala onları zelil kılar. Bir toplumda fuhuş ve fenalık yayılırsa Allah umumi bir bela gönderir. Ben Allah ve Rasulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Allah ve Rasulüne isyan ettiğim zaman, bana itaat etmeniz gerekmez. Namaza kalkınız, Allah size rahmet eylesin, dedi.